Çok muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak üç şeyle kendini tanıtıyor. Birini bu cihanla bu kainatla tanıtıyor. İnsan dünyaya gelmeden evvel, Adem aleyhisselam yaratılmadan evvel, bu cihan, bu alem insan için hazırlandı. İnsan dünyada doğacak, dünyada bir imtihan geçirecek. Ve bu imtihanın neticesinde de ya Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı cennete döndürülecek veyahut da acıklı bir azaba düşer olacak. Ve bu bir sefer bir hak, ikinci seferi yok. E Cenab-ı Hak bu cihana hazırlandı insana ve kainatla kendisini tanıtıyor. Ve Cenab-ı Hak kainatın dilinden anlamamızı istiyor. Zerreden küreye her şey kalbi olan insan için konuşuyor. Bu tefekkürle Cenab-ı Hak kendisine yaklaşmamızı istiyor. Kur'an-ı Kerim bizi tefekküre davet ediyor. Ve Kur'an'la bir tefekkür devri başladı. Yani eshapta sahibi de yoğun bir tefekkür vardı. Ve bu tefekkürle marifete ermek Cenab-ı Hakk'a yakın bir kul olabiliyor. Cenab-ı Hak ayetlerde hep misaller veriyor. Bu kainat sergisinde kalben dolaşmamızı istiyor. Semadan misal veriyor, gökyüzünden misal veriyor. Kaldır başını bak diyor, tekrar bak diyor. Yıldızlardan misal veriyor, yıldızlar arasındaki mesafeler yemin olsun buyuruyor. Bu azim bir yemindir buyuruyor. Oradaki Cenab-ı Hak koyduğu kaideleri dikkatimizi çekiyor. Güneşe ve aya dikkatimizi çekiyor. Bunların nasıl devam ettiği arızası. Gece gündüze dikkati çekiyor. Hiçbirin birbirini geçmemesi. Sırf gündüz olsa ne olurdu, gece olsa ne olurdu. Toprağa dikkatimizi çekiyor. Topraktan çıkanlara dikkatimizi çekiyor. Mahlukata dikkatimizi çekiliyor. Ve yaratılışımıza dikkatimizi çekiyor. Ve Cenab-ı Hak şu kainat sergisinde kalben dolaşmamızı istiyor. Mekan tecellilerinden insan olduğunu ibret almasını istiyor. Hikmete varabilmesi ve bir hikmete bir idrak halinde olabilmesi için yaratıldık bu cihan niye nereye gideceğiz vazifemiz nedir? Kur'an ufuk veriyor. Kur'an-ı Cenab-ı kendini tanıtıyor. Kur'an bu kainata bakış tarzımızı ufkunu arttırıyor. Yine Cenab-ı Hak kainatta Ey Habibim buyuruyor, sana karşı gelenler diyor. Seni kabul etmeyenler. Hiç onlar yeryüzünde gezmediler mi diyor. Tarihten Cenab-ı Hak misal veriyor. Onlar bir ibret sergisinde dolaşmadılar mı? Onların düşünebilecekleri katleri, iş edebilecekleri bir kulakları olsaydı buyuruyor. Ama gerçek şu ki gözler kör olmaz. Kalpler kör olur buyuruluyor. Ad kavmi, Semut kavmi, Pompey vesaire bütün bu ilahi intikam tecelli eden kavimler niye bunlara ilahi intikam, niye bunlara azap kamçısı vurdu? Hep Kur'an tefekkür üzerinde. Yine ayet-i kerimede onlar Kur'an'ı ince denince düşünmezler mi? Yoksa katlinde kilit mi var buyuruyor. Yani kalpler yok mu onların diyor. Demek ki burada Kur'an-ı Kerim'in zahirini okuyabildiğimiz kadar, oradaki tecvid kaidene dikkat edebileceğimiz kadar, Kur'an'ın ruhuna girmemizi Cenab-ı Hak istiyor. Ve Kur'an ruhundan feyz istiyor. Onlar Kur'an'ı incelenince düşünmezler mi? Yoksa onlarda kalp yok mu buyuruyor. Kalplerinde kilit mi var buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak insanı kendi varlığıyla düşünmemizi istiyor. Nasıl dünyaya geldi? Yani nedir aslında bir siper, bir lütfe? Bir lütfeden şu cihazlar nasıl meydana geldi? Şu cihazlar nasıl çalışıyor? Oradan bir alaka. Güzel bir şey değil, bir donuk bir şey. Işte. Ondan sonra mudgağı. Çinlenmiş bir et misali. Diş izleri kalmaz. Ondan kemikler ve kaşları onlara sarılmaz. Yine Cenab-ı Hak soruyor. E insan diyor. Seni bu şekilsizlikten en güzel bir şekilde birleştiren ikramı bol, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir buyuruyor. Soruyor Cenab-ı Hak kainatın haliyle. Dünyayı musahar kıldı nimetleriyle. Sana yaratılışını sergiliyor Cenab-ı Hak. Sen aldatan nedir buyuruyor? Yine Cenab-ı Allah insanın iç, iç dünyasını kendisine tanıtıyor. Ve Elhamafucuraha bir kavga, bir harp meydana. Hucurle ve takvanın, cennetle cehennem içimizde. Bir taraf bizi cennete çekiyor, bir taraf cehenneme çekiyor. Kurtuluş yolunu Cenab-ı Allah bildi rekat eflar iç alemini temizleyebilen. Kurpuluşu erdi. Velhasıl Cenab-ı Hak bu cihan insanoğlu gelmeye insan hazırlandı. Cennet de insan hazırlandı. Ve, Ve Cenab-ı Hak kulun cennete girmesini istiyor. İlla ben cennete girmek istemiyorum diyorsa onun için cehennem hazırlandı.